Itibar, itibar, itibar haber. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli dostlar, Beraberliğimiz devam ediyor. Gönüllerin gülü programında, Bu mübarek cuma akşamında, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatında gençleri konuşuyorduk. Birinci bölümümüzde, Namazı, gençliği, ashabı kehfi konuşmuştuk. Evet, namaz imandan sonra en büyük ibadet, en büyük iş. Bizim Müslümanlar olarak namaza dikkat etmemiz, namazı korumamız gerekir. Ve Allah Resulü'nün hayatında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlar arasında, gençlerin, genç jenerasyonun, genç damarın, simalarına bakmak zira efendimizi en çok destekleyen efendimiz aleyhisselam'ın peşinden yürüyen en büyük grup gençlerdi habab bin Eret zeyd hazreti ali süheyp hazreti musab bin umeyr saad bin ebi vakkas radiyallahu anh anhum Ve mübarek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında yürüyenlerden Ebu Beydetül Cerrah Medine'de de böyleydi gençler Abdullah el-Müzeni radıyallahu anh vardı Abdullah Hazreti Peygamber aleyhisselamın Medine'ye hicretini duymuş Amcası tarafından büyütülmüş Bir gariban, bir sahipsiz yetimdi. Abdullah el-Müzeni radıyallahu anha, Ağır baskılar, ağır işkenceler yapıyorlardı. İslam'ı, Kur'an'ı yaşamasın, yaşayamasın, İslam'a girmesin, Hazreti Muhammed'le karşılaşmasın diye, Elinden gelenleri yaptılar. Ama, Bir yerden gelen en ufak bir haberi değerlendiriyor Abdullah. İslam'dan, peygamberimizden, Müslümanlardan, Medine'den haberler gözlüyordu, yokluyordu, kokluyordu. Bir gün bunun kaçacağını anlayan köylüleri ve amcası dahil pek çok insan bunu soydular. Üstüne bir büyükçe uzunca bir çuval geçirdiler. Kaçamasın. Başka yere koşarak gidemesin diye. Abdullah el-Müzeni hapsedildiği yerden bir çuvalın içerisine, boru gibi kafasından geçirilmiş bir çuvalın içerisinde, Abdullah el-Müzeni o mübarek sahabi fırsatını buldu bir geceleyin, hapsedildiği yerden kaçtı, yavaş yavaş küçük küçük adımlar atarak çuval yürümesine engeldi. Çuvalı çıkarsa çırılçıplak kalacak, yürüyemezdi. Utanırdı, ayıptı. Abdullah el-Müzeni çuvalın içerisinde küçük adımlarla yürüye yürüye... ...adeta iğneyle kuyu kazar gibi. Peygamber aşkıyla, Resulullah sevdasıyla... ...Medine'nin civarındaki köyünden Medine'ye doğru yola düştü. Sabah güneş doğduğunda Abdullah çoktan çıkmış... Medine'ye neredeyse varmıştı. Abdullah el-Müzen'i Medine'ye doğru yaklaşıp da Medine görünmeye başlayınca içine bir sızı, yüreğine bir acı düştü. Gencecik bir delikanlıydı. Hazreti Abdullah beni böyle bir boru gibi çuvalın içerisinde görseler Hazreti Muhammed aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret etmiş Canım peygamberim. Beni tanımaz ki dedi. Ben onunla ilgili duyduğum her şey, Yüreğimde adeta ummanların fırtınaları gibi fırtınalar kopar. Resulullah'ın hasretiyle yanar yüreğim. Ama o beni tanır mı ki dedi. Şu çuvalın içerisindeki adama niye değer versin ki dedi. Utandı kendi halinden, mahcubiyet duydu. Sonra çuvalı tepeden aşağı doğru yırttı. Çuvalı ikiye ayırınca, bir tarafını tıpkı ihram bezi gibi belinden aşağı sardı bir tarafını omzunun üstüne atkı gibi şal gibi omuzlarına attı böyle biraz daha iyi olmuştu az öncesine göre az önceki büsbütün kömük komik ve aşağılayıcı bir fotoğraftı Abdullah el-Müzeni böyle altına beline sardığı bir kuşak gibi belini ayaklarına kadar aşağı doğru sarkan, bir elbise gibi sardığı, omzuna da omzuna atkı gibi, şal gibi attığı, o çuvalın iki parçasıyla, Resulullah'ın mescidine doğru yürümeye başladı. Hazreti Peygamber aleyhisselam mescidindeydi, kainatın sultanı. Resulü Zişan aleyhisselam efendimiz, arkadaşlarıyla beraber otururken, Biraz sonra kapıdan içeri bu zülbicadein denilecek. İki çullu adam, iki parça çuval giymiş adam demek. Zülbicadein. mescidin kapısından içeri girecek. O genç, ömür boyunca aşağılanmış, horlanmış, dışlanmış, küçük görülmüş, adam yerine konmamış. Adamlar sayılırken bunlar virgülün arkasında küsürat gibi görülmüş. O mübarek Abdullah başı önünde, Peygamberimiz aleyhisselamın huzuruna varacak, selamını verecek, ben geldim ya Resulallah diyecek, Müslüman olmaya geldim ya Muhammed, aleyhissalatu vesselam, geldim ya Resulallah, kainatın sultanı, canlara can katan efendiler efendisi, Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ayağa kalkacak hoş geldin zülbica deyin diyecek. Zülbica deyin iki çullu adam. Ey güzel delikanlı ey gönüllere asırlar sonra gelecek gençlerin gönüllerine aydınlık olacak. Yüreklere yıldız olup doğacak Abdullah el-Müzeni zülbica deyin mescidimize hoş geldin diyordu Hazreti Muhammed aleyhisselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hoş geldin nidalarıyla karşılanmış bu aziz delikanlı. Sen İslam adına fedakarlık yaparsın da, kardeşim, kız kardeşim, bacım, ablam, sen Resulullah'ın yoluna, Hazreti Muhammed aleyhisselamın hatırasına, bu, ...çıldırmış akılların oynadığı zifiri karanlıkların... ...müminlerin üzerine çörek gibi çöreklendiği bir devirde... ...karanlıkları yırtarcasına oturup... ...eline tesbihini alıp başını kalbinin üstüne gömüp... ...la ilahe illallah kelime-i tayyibeleriyle... ...Muhammedur Resulullah aydınlığına yürürsen... salatü selamlarla peygamberinin kabrine selamlar gönderirsen... Bir gün sana da bir kapının önünde "Hoş geldin" diyenler çıkar, elinden Fatima'mı tutar, Ayşe'mi tutar, yoksa delikanlım seni o radyoda dinlediğin Abdullah El Müzeni bendim diyerek cennetin kapısında bilmem ki Abdullah El Müzeni mi karşılar. Bu garivandır Abdullah el-Müzen'i. Ben Şerafettin Kalay hocamın örnek nesil kitabından, bu delikanlının hayatını ne zaman okusam, kendimden utanırım. Başım önüme düşer Allah'ım, Resulullah'ı seven ve Resulullah'ın da onları sevdiği, ne gençler yaşamış bu dünyada diyerek, hayıflanır dururum. Kıskanırım adeta o Abdullah'ları. ...Abdullah Tebü peygamberimizle beraberdi. Resulullah Aleyhisselam... ...İsterseniz bundan sonrasını bir başka delikanlı... ...Abdullah İbni Mes'ud'dan dinleyelim. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an. ...soyad babasının adı gibi Mes'ud bir adam. Abdullah İbni Mes'ud... ...bir gece diyor Tebü Karbin'deydik... ...bir gece vakti bütün ordu uyurken... Çadırların arasından bir ışık halkasının gittiğini gördüm. Bir baktım ki üç kişi bir cenaze taşıyor. O üç kişi arkalarından yürümeye başladım. Önlerinde el feneri gibi ateşlerini yakmışlar. Bir boşluk arıyorlar adeta. Cenaze taşıyanlara yaklaştığımda baktım ki, Cenazeyi taşıyan üç kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Kainatın en güzel üç insanı Abdullah İbni Mesud rahatsızlık vermemek için gerilerinde durdum diyor Bir yere vardılar genişçe bir mezar kazdılar Çöl kumu kolayca kazılıyor Resulullah Aleyhisselam kabre indi sonra dedi ki Abdullah el Müzeni mi bana uzatın zülbicadeyini bana uzatın gencecik delikanlı daha gençliğinin baharına doyamamış delikanlı şehit olmuş Abdullah el Müzeni peygamber Aleyhisselam'ın kucağına verilecek peygamberimiz Bu delikanlı, annesi babası ta küçükken vefat etmiş, yetim büyümüş, gariban çocuk, alnından öpecek, kabre indirecek, sonra kabirde dua edecek, Allah'ım diyecek. Ben bu kardeşimin, Abdullah'ın Müslüman olduğuna şahidim. Onun Allah'ı ve Resulünü sevdiğine şahidim. Ben onu seviyorum. Allah'ım sen de onu bağışla ve mağfiretine ulaştır ya Rabbi diye Resulullah dua ediyordu. Abdullah İbn Mesud bu fotoğraflar ki anlatırken ağlıyordu. Çok gözyaşı döktüm o gece diyor Abdullah. Ya Rabbi ne olurdu diyor Abdullah İbn Mesud. Allah'ım keşke şimdi şu karanlıkta oturan ben olmayaydım da ...peygamberin kucağında ölen ölü ben olaydım. Resulullah'ın kucağında cennete doğru yolcu edilen... ...peygamber dudağıyla duasını almış... ...Resulullah'ın dualarıyla kabrine mağfiretle indirilmiş... ...şu bahtiyar Abdullah el-Müzen'i ben olaydım. Sahabe sahabeyi kıskanmış... ...ben onları niçin kıskanmayayım? Peygamberi görmüş, Resulullah'a dokunmuş... Elini öpmüş ardında yürümüş hayırlı nesil. Ey güzel günler! Abdullah el-Müzen'i sessizce gidiyordu. Onu peygamberin kucağına veren, beline ve başına sardığı bir çift çuldu kardeşim. Altınla inciyle Resulullah'a yanaşılmıyormuş demek ki Sadece belini saracak bir bezin, omzunun üstüne atacak bir şalın varsa, yeter sana arkana bakma, koş peygamberine doğru. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın o merhametli açık, seni de bekliyor, sarıl peygamberine. Geldim ya Resulallah diyerek, icranını gözyaşlarıyla dökerek, asretini asfaltın sert siyah çamurlarına yapıştırarak, Sensiz olmuyor ya Resulallah. Ne olursa olsun, hıçkırıklarımızı teskin etmiyor. Galiba bu acı, bu giran gelen, bu acı gelen, bu zor gelen, bu hüzünlü gelen, bu bize taşıması ağır gelen emanet, seni görme arzusu, aşkı, galiba seni göreceğimiz inşallah cennetteki güne kadar sürecek. Olsun. Bu yoldaki hasret ve hicran bile tatlıdır. Günah kazanmak için güleceğine, sevap kazanmak için ağlamayı tercih etsen kardeş. Hey güzel günler, Abdullah el-Müzeni gibi adamlar geldi geçti bu dünyadan. Peygamberin huzuruna, içinde atleti bile olmadan, sertçe çul, güneşin altında vücudunu yaralamış. Kalın, kıllardan örülmüş çul, Abdullah el-Müzeni, o çullarla peygamberin karşısında geldim diyordu. Vefat edip gittiğinde de, peygamberin kucağında gidiyordu. Ne güzel beşik peygamberin kucağı, ne güzel beşiktir bilmem ki, Resulullah'ın kollarının arası. Güzel yaşayanlar güzel gittiler, Allah Resulüne aşık olanlar, Nebi Yüz-i Şan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında vefasızlık etmeyenler, Ebu Ubeyde'ler vardı. Hatırladınız değil mi Ebu Ubeyde Tülcerrah'ı? Bedir Savaşı'nda mecbur kalmış babasını öldürmüştü. Kaçmıştı babasından. Babası Onu kovalıyor o babasıyla karşılaşmamak için köşe bucak kaçıyordu. Sonunda kaçacak yer kalmadı. Resulullah Aleyhisselam'a zarar gelmesin diye babasını aşıp gitmesi gerekiyordu ve babasını aşıp gitmişti. Ebu Ubeydetül Cerrah. Uhud Harbi'nde görüyoruz. Resulullah'ın o gün dişi kırılmıştı. Mübarek dişleri şehit olmuş. Resulullah'ın dişinin şehit olduğu yere... Yıllar sonra Veysel Karani gelecek. Peygamber'e aşıklısı Tabi'in, ana hasretiyle yüreği yanan, anasının bir sözü için peygamber kapısında beklemeyip, anasına bakmak için geri dönen kahraman. Anasına bakmak için Resulullah'ı beklemeyip, anasını ele muhtaç etmemek için, geri dönmenin madalyası, Resulullah gömleğini gönderiyordu Veysel'e. Al bu senin olsun diyerek, İşte o Veysel, veys Karani Uhud'a geldiğinde, Resulullah'ın dişi burada şehit oldu denildiğinde, o tuz iki dişini birden sökecek. Benim peygamberimin dişini demek burada kırdılar diyecek. Ne aşklar yaşamış bu dünyada, ne aşıklar görmüş bu gökyüzü. Hep böyle olmayacak ya tabii. Bekleyin, o güzeller gene gelecek. Siz çocuklarınıza bunları ninni gibi anlatın. Hiç korkmayın anlatın. Gene gelecekler. Gene gelecekler. İnsanlığa kardeşlik getirecekler. Hapishanelerde insanları çırılçıplak soyup işkence eden, tecavüz eden, hakaret eden zalimlerin ardından iyiler gelecek. İyiler iyilikler getirecek. Kardeşlerin ağlarken, inlerken, onlara da merhamet eli uzatacak, iyiler gelecek. Evet, Ubeydetül Cerrah, İbni Kami'a denilen kafir, kılıcını salladığında, Resulullah Aleyhisselam'ın, miğferine, sertçe deyince, miğfer yarıldı, miğferinin kancalarından iki tanesi, Peygamberimizin yanağına battı, alttan çıkıp, tam ağzının içinden bir ucu tekrar öbür taraftan geri çıktı. Peygamberimize hem büyük acı veriyordu, hem Resulullah'ın yüzü kanıyordu. Sahabe koşuşarak Resulullah'a sahip çıkmak istediler. Belki de zaman zaman ziyaret ettiğimizde Medine'de Uhud mağarası vardır. Hemen Uhud harbinin olduğu yerin biraz gerisinde küçücük bir mağara. O mağaraya nasip oldu gittik. Evet... İlk defa 2000 yılında, 2001 yılında gittiğimde o mağaraya hakikaten Resulullah'ın kokusu sanki hala duruyordu. Şaşırmıştım bu ne güzel koku ya Rabbi diyerek. Peygamberimizin yüzündeki çengeller orada çıkmıştı. Ebu Ubeyde vardı işte orada şu delikanlı. Hazreti Ebu Ubeyde Tülcerrah radıyallahu anh mübarek kancayı öyle ustalıkla sökmesi lazım ki Resulullah'a en az acı vererek kancayı girdiği kavisle yüzden çıkarmak gerekiyordu. Ubeyde birinci kancayı çıkarırken öyle maharetli bir usta gibi dişini çak, takarak çengele o halkaya, demir halkaya Peygamberimizin yüzüne batmış onu aynı girdiği açıdan tekrar çıkardığında Ebu Beydet'in bir dişi dökülmüştü. Kopmuştu o diş, dayanamamıştı. İkinci kancayı çıkarmak için Ebu Ubeyde sırayı hiçbir sahabiye vermiyordu. Onu da ben çıkaracağım diyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın kanına kanı karışıyordu Ebu Ubeyde'nin. Ebu Beydetül Tülcerra, Resulullah'ın yüzünden ikinci kalkayı da çıkarırken... İkinci ön dişi de düşüyordu. O günden sonra Ebu Beydenin ön dişinin iki tanesi düşmüş. Bakınca biraz komik geliyordu insanlara. Ama işi bilenler hiç komik bakmıyordu Ebu Beydetül Cerraha. İmrenerek bakıyorlardı. O günden sonra iki ön dişi düştüğü için Ebu Beydenin biraz peltek konuşmaya başladı. Araplar tam düzgün olarak harfleri çıkaramayanlara hetem derler hetem dediler Ebu Ubeyde'ye Ebu Cerrah, radıyallahu anh Resulullah'ın yüzündeki kancaları çıkaran peygamberin canını acıtan halkaları Resulullah'ın yüzünden çıkaran o delikanlı sana selamı var biliyor musun sana bu saatte Ebu selamı var Peygamberimin yüzünü kanatmayın diyor size. Resulullah'ın yüreğini kanatmayın. Peygamberin yüreğine batırılmış fıtrakları... ...dişinizi takarak çıkarın. İncitmeyin Resulullah'ı. Biz varken incitmemeye çalışmıştık diyordu. Biz yapamadık Ebu Bey de. Resulullah'ın yüreğini kanıtacak işler... ...Resulullah'ın yüreğini sızlatacak şeyler... Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetlerine batan nice çengelleri biz çıkaramadık ey Ebu Bey'de. Sana selam olsun, nur içinde kalasın simdi efendinle beraber. O canlar canı bir gün kapıyı bize de açar mı bilmem. Ama bize düşen o kapıda durmak varsın açmasınlar. Bilelim ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam o kapının ardındadır. Varıp Medine'ye Resulullah'ın yeşil türbesinin önüne selam durmak lazım. Geldim ya Resulallah diyerek. Dün akşam yerde umre vesilesiyle toplanmış bir grup kardeşle otururken hakikaten o yerleri tekrar andık. Ne günler ne güzellikler yaşanmıştı Medine'de. Rabbim hepinize şu anda bu saatte bizimle beraber olan ve olamayan bütün kardeşlerime Rabbim melke Medine'yi görmeyi ve oralara varmayı makbul umreler ve haclar yapmayı Rabbim nasip eylesin. Evet sözü ne kadar çeksek gider. Mus'ab bin Umeyr'i de doğrusu utandım böyle Bir ders arasında beş dakika anlatmayı Musab bin Umeyr'e karşı saygısızlık olarak anladım. Ve ben Musab bin Umeyr'i e, müsaadeniz olursa bir başka dersimde o delikanlıyı bir ders olarak anlatmak. Musab bin Umeyr, çünkü o çok şeylere katlandı. Kolunu kopardılar, boynunu kırdılar. Peygamber aleyhisselamın ardından gözyaşı döktüğü bir kahramandı. Musa bin Uveyr bütün gençlerin yüreğinde bir bayraktır. Bir bayrak olmalıdır. Hazreti Musab'ı bir başka derste anlatmak üzere diyorum. Ve gençler, işte üstadın dediği gibi, ey genç adam, bu mukaddes sana emanet olsun. Evet, çok aziz kardeşlerim, zaman zaman bizim elektronik posta adresime, omerdöngelogluethotmail.com adresimiz. Buraya fıkhi sorular geliyor. Bakınız, fıkıhla ilgili rica ediyorum, ilmihal yani. Hocam şu helal mi, bu haram mı gibi soruları. Mümkün mertebe müftülerimiz var. İlçelerimizde, ilimizde çok ehliyetli hocaefendiler var. Radyomuzda Mehmet Tali hocam var. Ahmet Mahmut Ünlü Hocam var, diğer kıymetli hocalarımız var, Abdülmetin Hocam, Mustafa Özşimçekler Hocam. Onların hepsi benden çok daha alim, çok daha bilgili, çok daha kıymetli hocaefendiler. Radyomuzun internet adresine girerek bence sorularınızı kıymetli hocalarımıza yöneltin. Siz bizi öyle çok fazla şeyler bilen alim zannetmeyin. Biz günahına ağlayan eksilerini görüp peygamber hatıraları karşısında mahcubiyet içinde tir tir titreyen sizin gibi aciz, garip, fakir bir kardeşinizim. Dilimizin döndüğünce İslam tarihini anlatmaya gayret ediyorum. Ama dostluk, güzellikleri paylaşmak gene de güzel şey. Bu imkanı, bu fırsatı bize veren Rabbimize hamd ediyorum. Burada bizimle beraber bu hizmette Bu yayının size ulaşması için nice kardeşlerimiz ter döküyorlar. Bizim ağlayamadığımız yerlerde onlar gözyaşı döküyorlar. Hizmetten hizmete oradan oraya koşturuyor, oradan oraya koşturuyor. Bütün bu hizmetleri, gayretleri ortaya koyanlar ve tüm arkadaşlar. Evet onlara çok dua ediyoruz. Rabbim yardımcılar olsun. Ben bu arada tüm bu yayında emeği geçen kardeşlerime de Bu radyonun kurulmasında emeği, hakkı zerre kadar gayreti olan kardeşlerime de reklamlarıyla destekleyen, hizmetleriyle destekleyen, gücüyle, duasıyla destekleyen tüm kardeşlerime hakikaten minnet duygularımla teşekkür ediyorum. Allah evlerinize huzur versin. Evlatlarınıza güzel ahlak versin. Cenabı Hak memleketimize birlik beraberlik versin. Bölmek isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. Askerlerimizi, polislerimizi, vatanımızı Rabbim muhafaza eylesin. Cenabı Hak dünya ve ahirette ne verecekse bize her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Kötülüklerden ve kötülerden hepinizi hepimizi hıfsu emin eylesin. İmtihanlara çalışan, o kasede, ÖSS'de bu sene imtihana girecek yavrularımıza Rabbim başarılar nasip eylesin. Milletine, dinine, ülkesine bu vatana, bu millete, canı gönülden, hırsızlık yapmadan, haydutluk yapmadan, harama yönelmeden, kötülük, ahlaksızlık yapmadan, hakkıyla, görevinin, vazifesinin karşılığını vererek, hizmet edecek, ve o güzel hizmetler ortaya koyacak, nesiller yetiştirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin, Cenabı Hakk'ın selam üzerinize olsun, ben hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bir hafta sonra tekrar görüşünceye kadar. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gönüllerin Gülü programında tekrar görüşmek ve buluşmak ümit ve duasıyla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve i̇çibar, içibar, içibar haber.